Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala rasulina ala Aziz, sıtık, sebatkar ve vefadar kardeşlerim. Sizi müteessir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil, Belki şirketin manevi duayinizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidalidem ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesadünüzü muhafaza için bir halimi beyan ediyorum ki Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı eski şehirde bir ayda çekmezdim. ''Dehşetli masonlar insafsız bir masonu bana musallat eylemişler. Ta ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir vahane bulup zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben harika bir ihsan ilahi eser olarak şakirane sabrediyorum.'' ...ve etmeye de karar verdim. Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları... ...hayrülümûr-i ahmezuha sırrıyla... ...ziyade sevap kazanmak cihetiyle manevi bir nimet biliyoruz. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları... ...ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor... Ve madem Hakk'a yakın derecesinde yakini bir kat'i kanaatımız var ki, biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı halleriyle ile müftehirane, müteşekkirane bir mücahede manevi yapıyoruz diye şekva etmemek lazımdır. Yok. Aziz, sıddık, sebatkar ve vefadar kardeşler sizi müteessir etmek veya maddi bir tedbir <gülüyor> yapmak için değil. Terebelerine beyanlarında da çok ince hakikatler derin nükteler var. Yani <gülüyor> hakiki ve hakkatlar bir nur terebesinde olması lazım gelen sıfatlar nedir? Üstad onları tavsiye ediyor, onları dikkata sunuyor. Bütün külliyatta ne kadar mektup varsa, hemen hemen bütün mektuplarda Üstad'ın kullandığı iki tabir var. Aziz ve Sıddık kardeşler. Aziz, Sıddık, Aziz, Sıddık. bir de burada ne var? Sabatkar ve vefakar. Bir dava adamının dünyasında, bir gönül insanının dünyasında olması lazım gelen dört önemli sıfat. Aziz, Sıddık, Sabatkar ve vefakar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın azizleri vardı değil mi? E, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın azizleri varsa Hakkati Muhammedi'nin de azizleri olmaz mı? Dolayısıyla aziz kelimesinde iki mana öne çıkar. Aziz kelimesinde iki tane izzet vardır. Biri ilmin izzetini muhafaza etmek, ikincisi de dinin izzetini muhafaza etmektir. Usta diyor ki ben gençliğimde on sene İstanbul'da kaldım. On yıl. On sene içerisinde tek bir bir kere bile harama bakmadım. Çünkü ilmin izzetini muhafaza etmek bana baktırtmıyor. iffet iledir. Edep ve haya ile. Kuve-i de medarı iffet. Eğer ilmin nafi, eğer ilmin faydalı, eğer ilmin ve sır ve muktedir olmasını istiyorsan <gülüyor> ne yapacaksın? O evet, olsa gözünü korla. gözünü kollamayın. Yeter mi bu kadar? Bir Müslüman gözünü kollamazsa ona gelen varidat bir bir musluğun suyu kadar, bir hortum su, bir hortum suyla ne yaparsın? Yani? Bir hortum suyla sen işte saksı çiçeği yetiştirebiliriz. Evinde de bir iki tane ağaç varsa, ona ya yeter ya yetmez. Ama bir mümin ibadet niyetiyle gözünü haramdan muhafaza etme, iktidar ve izzetini muhafaza ise ona gelen varidat Dijde ve Fırat gibidir. Şattül Arap Mezopotam ya. Nil-i Mubarek Allah bizi hafif-i azizlerden istersen. İlmin izzeti ne istiyor? İffet istiyor. İptika istiyor. Günahlardan kaçınmak istiyor bir de dinin izzeti. Dinin izzeti de ihtisat istiyor, istiğna istiyor. Aziz. Sonra Sıddık. Peygamberimizin değil mi davasında Resulullah'ın en karibi en yakını kim? sıddık Ekber. Mağara arkadaşı. Kur'an diyor ikinin ikincisi Sıddık sabakat meselesi Sıddık Sabat Son nefese kadar Dinin kutsiyetini omzuna almak Ve götürmek Bütün negatiflere rağmen bütün sıkıntılara, bütün yaşam problemlere rağmen yürümek, gitmek. vefada bir Müslüman'da bulunması lazım eden çok büyük sıfatlardan birisi. Allah'a da ayağınızı Tam aziz, tam sattık, tam sebatkar, tam da vefadar kız. Buradaki cümle ne? Aziz, sıddık, sebatkar ve vefadar kardeşlerim, sizi mütehsir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil, Belki şirketi manevi duayiyenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidali dem ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzü muhafaza için bir halimi beyan ediyorum ki, Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı, <gülüyor> eski şehirde bir ayda çekmezdi. Dehşetli masonlar insafsız bir masonu bana musallat etmişler. <gülüyor> Ta hiddetimden ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir bahane bulup zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Şimdi, ben harika bir ihsan-ı ilahi eseri olarak Şakiran'ın sabrediyorum ve etmeye de karar verdim. Sizi müteessir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil, belki şirketi maneviyi duayiyenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidal eden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 Ta ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir bahane bulup zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben harika bir iksan ilahi eseri olarak şakirane sabrediyorum ve etmeye de karar verdim. <gülüyor>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 Ceynatta böyle hadisat, tesadüfi değil. Her şeyde kaderin hissesi var, kaderin payı var. Evet. Ayet-i Kerim'de cevap buyuruyor, Allah'ın iradesi olmadan bir yaprak dahi yere düşmez. Her şey, her mevcut, her an, Allah'ın kabzayı ruhiyetinde, kabzayı kahrındadır. Allah dilerse her şey olur, Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Ama burada tabii tabiyeceğine bakın bir sünnetullah kanunu var. Ela, ela. Bir söz var, bunu Nafulyon'a e, nispet ediyor, Nafulyon'a söz söylemez ama belki de başka bir eyli hak Demiş ki, Deha'nın gıdası, sofrası beladır, beladır. Deha, bela ile beslenir. Deha-i kutsi, Deha-i nurani. Bu cenab bakın bir sünnetullah kavamında. En büyük müsibetler, meşakkatlar ve sıkıntılar önce kime gelmiş? peygamberlere de. Derecesine göre. İman arttıkça bela ziyadeleşir. Yani Allah'ın bu sünnetullah kavamında. Bisikletin üzerine vur, ne götürür ki? otobüs iknecinin arkasına bir kişi al, bir tane alırse kadar. Ama tır 30 ton. Gemler gemiler var, uluslararası ilk gemiler. Anadolu'da bir tabir var, derler ki bir hamur ne kadar yumruk yerse o kadar. ekmek o kadar evet. kaliteli çıkar. Bir adam burada eskiden böyle efendim bakır kaplar mı vardı, çelik tenceler mi vardı? Eskiden ne, ne yapıyoruz neydi? Toplar için, güneşlerde balçık. Balçığın uzun yaşaması için, ismi kavi ve ismi metine masal olması için balçığın ne olması lazım? ateşe girmesi lazım. Yanacak. Pişecek. <gülüyor> Balçı pişirmesiniz. Hiç pişirmeden ateşe sokmadan yapsanız iki gün sonra balçıma yapar. çatlar gider. Maneviyatın yoruludur. Hazreti Mevla ne demiş? Hamdın. Piştir. Yandın. Yanmayı daha değişik deriz. diyebiliriz. Yanmayan yakamaz. Bir de öyle anlamı var. Yan. Yanmayan yakamaz. Birisi geldi dedi, Ya Resulallah, ben seni seviyorum. Demir. Peygamberimiz, beni seviyorsan veramları hazır ol, buyurdu. Belalara hamur olur. Başka acıbiyette de buyuruyor ki, mümin belaya nedir? Bela iyi Edbuk bilu belabiyyum. Mümin belalıdır. Mümin belalıdır. Ama bu belalar, değil mi? Bu belalar beladeyebilir. Evet. Ee, evet. Ruha safadır. Ruhun cennetidir. Kurbiyete vesiledir. Allah'a ihsal ettirir, Allah'a yaklaştırır. Onun için hakikat noktasında bela, bela değildir. Belalar insanları helak etmek için gelmez. Arındırmak için gönderilir. Tasaffi içindir, tekamül içindir, terakki içindir, kurbiyet içindir. Allah'ın sünnetullah kal Bela vereni buldum, sallallahu için. denmiş ki, Efendim. bela bir ok, bela bir ok, atan Allah, eynel nefer, nereye kaçıyoruz? Kaç. Allah okunu attığını hedefen <gülüyor> sapar mı? Sap, sapmaz. Bela bir ok, atar Allah, eynel nefer, Hz. Ali cevap vermiş nefırr <gülüyor> <gülüyor> Yine Allah'a kaçırın. Hacda ve umrede Safa ile Merve arasında gidiş geliş var mı? <gülüyor> <gülüyor> Say. Say. <gülüyor> Sayın hikmeti azimesinin bir cephesi de budur. Gidiyorsun bir daha geliyorsun. Yedi kere. Ne demek? Ya Rabbi senin celalinden senin cemaline kaçıyor. Benin celanından, senin cemaline kaçıyor. <gülüyor> bir evlata, bir vızata müritlerinde müslüm ki. <gülüyor> cenab bak bize ahirette adaletiyle muameleyiz demiş. bu amin dememiş. <gülüyor> Eğer Allah ahirette adaletiyle bize muamele ederse helak olur. Elvan, dua edelim Allah ahirette rahmetiyle muabbet sanın inşallah. Bu yüzden <Gülüyor> <Gülüyor> rahmetine kaçıyoruz. Kahrından lütfuyla koşuyoruz. Umrecevi abilerimizi umreyi hatırlatın. <gülüyor> Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayrul ümuri ahmezuha sırrıyla ziyade sevap kazanmak çiyetiyle manevi bir nimet biliyoruz. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyette ferahlığı ve hayırlı oluyor Hı. ve madem hakka yakin derecesinde yakini bir kat'i kanaatımız var ki biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadeti ebediye gibi şirindir. Yani bakın tebliğ. Tebliğ görevi peygamberlerin. Dünyada en zor mesele insanı istah etmek. insanın tebliğsi çetindir, zordur. Hele zamanda zorun da neyidir? Zor Asır dehşetli ve şiddetli. <gülüyor> Cenab-ı insanların terbiyesi için ne göndermiş? Peygamber göndermiş. Onu. Peygamber. Şimdi peygamberimizden sonra risalet kapanmış olduğu için tebliğ ve temsil sırrı bütün ümmetin omuzunda nedir? bir borçtur. Her Müslüman tebliğ görevini omuzuna alacak ve götürecek. Neşre esrarı Kur'an'ı. Dolayısıyla bakın, Allah'ı anlatmak, Allah'ı sevdirmek, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, inayetinden, Allah'ın ahlamından, insanın görevinden konuşmak, dünyada en mukaddes, en yüksek, en kutsi bir vazifedir tebliğ ve temsil vazifesi. Veraset maktasından bu görev omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından korumuş. Bu görev dünyanın hiçbir göreviyle kıyas girmez. Hiçbir şeyle tartılmaz. Davayı kur. Hani. Ben İsa'yı öyle peygamber gelmiş ki bir tane ümmeti var. Mahşer günü yarın o peygamber arkada bir kişiyle dinleyecek. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezeli, Allah ezelden biliyor ki, o peygamber gelecek, 30 sene, 40 sene dini anlatacak, bir tane ümmet olacak. Bu ne demek? Cenab-ı bir kişi kurtulsun diye bir peygamber göndermiş. Şimdi o, peygamberlerin görevi, bütün ümmetin omuzunda. Alimler, peygamberleri neydi? Veraset noktasından, bu görev kainat kadar kıymetli. Allah bu görevün ehemmiyetini bilenlerden isin. Amlayanlardan isin. Yaşayanlardan isten, Yaşatanlardan isin. El-Fatiha.